Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İmkar edenlerin sonu ise ateştir.